Açık Radyo 94.9'da Altın saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Elvan Cantekin, Argun Yum ve ben Gürhan Ertür sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212 343 40 40. Faks numaramız gene alan kodu 212 232 32 19. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Bugünkü programımızın destekçisi Sezai Madraya teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim bugün üçlü olarak karşınızdayız. Elvan Argun ve ben. İlk önce Okan Tüysüz hocamıza bağlanacağız. Okan hocamız İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü öğretim Üyesi biliyorsunuz. Ne zaman bir yerde dünyanın herhangi bir köşesinde. Şiddetli bir deprem, büyük bir deprem gerçekleşse kendisine bağlanıp bilgi alıyoruz. Şu anda Okan hocamız arazide, Şarköy'de belki İstanbul'a da dönmüş olabilir ama telefonumuz bağlanır bağlanmaz ki bağlandı. Okan hocam merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar. Sağ olun hocam çok teşekkürler. İstanbul'a dönebildiniz mi? Evet döndüm döndüm. İstanbuldasınız. Evet. Elban Can Tekin ve Argun Yumla birlikteyiz bugün. Selam merhabalar. Selam merhabalar. İyi yayınlar. Sağ olun hocam. Çok teşekkürler. Yeni ve yeni stüdyoda ilk defa üçümüz bir araya geliyoruz. En yakın Hayırlı zamanda. Olsun. Evet. Sağ olun. Çok teşekkürler. En yakın zamanda sizi de mutlaka e, bekliyoruz. İnşallah depremsiz olsun ya. Yani. Depremsiz olsun. Evet. evet. Biz uzun zamandır görüşemedik ama bu tabii çok hayırlı bir şey. Ee, İran'da 16 Nisan'da 7.8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Yerel saatle 16:15'te. İran-Pakistan evet. sınırı. Aslında bu e, İran'da gerçekleşen ikinci, devri, e, ikinci e, Büyük. deprem. E, son bir hafta içerisinde. Son bir hafta içerisinde. Son bir hafta içerisinde. Evet gerçekleşen. Evet. Ee, öbürkü de e, 9 Nisan tarihinde bu şehirde gerçekleşti. Evet. Orada da 92 köyü etkileyen 12 köyü yerle bir eden 6.3 büyüklüğünde bir deprem. 37 can kaybı, 100'ü aşkında e, 100'ü ağır 8, 850 kişi de yaralı. Evet. Hocam evet. bu son depremden başlayarak biraz bilgi alabilir miyiz sizden? Tabii. Ee, İran Türkiye gibi Afganistan gibi ya da komşusu Pakistan gibi çok önemli deprem üreten ve tarihi boyunca da hep depremlerden etkilenmiş Önemli can kaybı vermiş bir ülke İran jeolojik açıdan da oldukça karmaşık bir bölge İran'ın batıda Basra Körfezi'ne bakan tarafları bizim Güneydoğu Anadolu'muzun devamı niteliğinde Zagros kesimi. Uman Körfezi'nin karşısında olan kesimi Makran bölgesi adıyla biliniyor. Makran'ın biraz daha doğusuna gidecek olursak da Hindistan'la Pakistan sınırına geliyoruz. Türkiye'deki depremler nasıl e, Arap levhasının Anadolu'yla çarpmasının bir sonucuysa Pakistan'daki, e, onun kuzeyindeki Afganistan ve Tibet'teki depremlerde Hint Yarımadası'nın e, Asya'ya çarpmasının bir sonucu. İran bu ikisinin arasında yani Arap levhası ve Hint levhasının e, kuzeydeki Asya'ya çarptığı bölgenin ortasında yer alıyor. O nedenle oldukça karmaşık bir e, yapısı var ve bu karmaşık jeolojik yapı yüzünden de çok sık ve büyük depremlerle karşılaşan ülkelerden bir tanesi. E, dün olan deprem aşağı yukarı bu Makran dediğimiz bölgenin biraz kuzeyinde Lut Çölü denilen, jeolojik açıdan da Lut Bloku denilen bir bölgede gelişmiş bir deprem. Oldukça derin. Derinliği konusunda farklı görüşler var. 90-95 kilometreden 70 kilometrelere kadar uzanan değerler veriliyor. Tabii bu derin olması bir yerde e, iyi bir e, nitelik. Biraz ferahlatıcı bir nitelik. Çünkü yüzeyde yaşayan kişilerden 90 kilometre uzakta bir deprem meydana gelmiş oluyor. Gene depremde e, avunulacak yönlerden bir tanesi de. Bölgenin dağlık ve çöl niteliğinde olması bu nedenle de çok yoğun bir nüfus söz konusu değil. Kilometre kareye 2 ila 5 kişi yaşayan bir bölgeden söz ediyoruz. E, o nedenle de biraz ulaşımın e, zor olduğu, iletişimin zor olduğu bir bölge. Sanıyorum henüz e, çok net bir biçimde ölü yaralı sayısı konusunda rakamlar netleşmiş değil ama Nüfus yoğunluğunun az olması depremin yere yakın bir bölgede daha derin bir bölgede meydana gelmiş olması biraz daha hasarın az olmasını sağladı. Aslında büyük bir deprem 7.8 eğer Türkiye'deki 1999 depremiyle kıyaslayacak olursak 99 depremi 7.4'tü. Bu ondan aşağı yukarı enerji olarak dört müstisli daha büyük bir deprem. Ama işte söylediğimiz faktörler nedeniyle çok hasar yaratmadı. Ama çok geniş bir bölgede hissedildi. Aşağı yukarı bütün Arap Yarımadası'nda, İran'ın neredeyse tamamında Afganistan'da ve sınırda olması nedeniyle elbette Pakistan ve Hindistan'da da geniş bir bölgede hissedilen bir deprem olduk. Oysa bir normal e, fay, çok normal faylarda genellikle yüzeyde büyük deprem, yüzeye yakın alanlarda deprem üretirler. Fakat bu dediğimiz gibi oldukça derin bir deprem. Bu da oldukça jeolojik açıdan enteresan. Hem bu kadar derin olup hem normal faylanma çok sık rastlanan bir jeolojik olay değil. Evet. Ee, hocam bir şey soracağım ben. Bu e, depremle bir hafta önce 9'unda mıydı o, bir önceki deprem? Evet, o evet, ikisi arasında bir, bir bağlantı de. var mı yoksa? Yok. Oldukça uzak bir alanda. Jeolojik olarak da farklı. Bu şerhte meydana gelen yani geçen hafta meydana gelen bu bizim Zagros kuşağı yani bizim Güneydoğu Anadolu'nun devamı Devam. olan hı hı. kuşakta gelişen bir deprem. Hı hı. Dün olan ise oldukça uzak ve farklı bir Hakkı. jeolojik konumda. Birbirleriyle pek alakalı değiller. Peki bunu sormadan edemeyeceğim. Bu Zagros kuşağında olan deprem Türkiye'de herhangi bir şey bir fayı tetikleme filan gibi bir durumu var mı? Hayır gene çok uzak bir yöre yani yüzlerce kilometre uzakta o nedenle etkilemesi söz konusu değil. Anladım. Hocam bir de son zamanlarda Karadeniz'de ufak da olsa dört büyüklüğünde falan depremler oluyor. Hatta gazetelerin bir tanesinde şeyi gördüm ben Karadeniz bölgesindeki üniversitelerimizden bir tane bir öğretim üyesi evet. orada yeni bir fayı bulduğunu falan söyledi. Sizin bu konudaki görüşünüz nedir? Şimdi Karadeniz'in içerisinde bir takım faylar var ama çok önemli ve bilinen ve yıkıcı deprem üretmiş değiller. Karadeniz bölgesinin tümü aslında İğne adadan başlayın doğuda Gürcistan'a kadar uzanan bölge içerisinde bildiğimiz yıkıcı tek deprem 1968 Bartın depremidir. Hı hı. O da sadece Bartın depremidir onun ne öncesi ne sonrası yoktur. Ee, Karadeniz'in kara bölümünde Yani bizim Karadeniz bölgemizde Bu saydığım coğrafyada Yani Bulgaristan'dan Gürcistan'a kadar Karada oluşmuş bilinen Yıkıcı büyük bir deprem Bartın dışında yoktur Denizin içerisinde de aslında Bakıldığı zaman böyle bir deprem Söz konusu değil Ancak ee, bir takım Faylar var Karadeniz'in içerisinde Bu fayların bir kısmın aktif olmadığı yapılan çalışmalarla ispatlanmış durumda. Bir takım fayların ise aktif olup olmadıkları konusunda çalışmalar sürüyor. Ee, özellikle e, Karadeniz bölgesinde bu nükleer santral e, inşaatları nedeniyle, hı. nükleer santral projeleri nedeniyle hı hı. yapılan çalışmalar var. Ve bu çalışmalarda ağırlıklı olarak bu tür fayların olup olmadığı araştırılıyor. Ama bugünkü bilgimize göre Karadeniz'in içerisinde ispatlanmış aktif bir fay, yıkıcı bir deprem üretecek aktif bir fay yok. Ama 3 büyüklüğünde, 4 büyüklüğünde geçenlerde İstanbul'un açıklarında da, değil. Boğaz'ın açıklarında hı hı. da olmuştu. Bu tür depremler mutlaka faylarla ilgili olmayabilir, başka nedenlerle de gelişiyor olabilirler. Dolayısıyla burada bir bilinmezlik var ama... Tarihsel kayıtlara baktığımız zaman bu tarihsel kayıtlarda bildiğimiz kadarıyla Karadeniz'in içerisi ve Karadeniz bölgesi Türkiye'nin en emin bölgelerinden bir tanesi Bartın depremi ve çevresi hariç. Bir şey de bu, bu şehir depremi, geçen hafta olan deprem beklenen bir deprem. Yani o oradaki Zagros hattından falan söz ettiniz. Ama evet. 6.3 müydü büyüklüğü? Evet. O, o büyüklükte bir deprem üretti. Aynı zamanda orada bir nükleer santral da var. Bu bir çelişki değil mi? Nedir? Bu konudaki görüşünüz nedir? Şimdi Türkiye'nin tamamında herhangi bir yerde ya da İran'ın tamamında herhangi bir yerde şurada deprem olmaz lafını söylemek oldukça cesaret ister. Çünkü bizim orojenik kuşak dediğimiz dağ oluşum kuşakları içlerinde çok sayıda fay barındırırlar. Bu fayların elbette ki bir kısmını araştırarak çalışarak aktif olup olmadıklarını buluyoruz ve biliyoruz. Ancak doğa bir sürü bilinmez de dolu. Özellikle aktif fay dediğiniz zaman tespiti oldukça zor ve geriye doğru çok uzun süreli kayıtları gerektiren bir konu. Buna karşılık bizim elimizdeki veri tamamen burası aktif faydan arınmış bir bölge demeyi çoğu zaman yetecek kadar değil. Dolayısıyla bu Herhangi bir yerde bilinmeyen bir fayın bir gün ortaya çıkması Türkiye'nin tamamı için, İran'ın tamamı için, Ermenistan'ın tamamı, Afganistan, Pakistan bu tür kuşaklar için hiç de göz ardı edilecek bir konu değil. Dolayısıyla bizim... Yapabildiğimiz Bildiklerimiz ışığında bir şeyin olup olmadığıdır Mesela 1968 Bartın depremi dedim hı hı. 1968 Bartın depremi Olana kadar e, O bölge 4. ya da 3. derece Deprem bölgesi olarak düşünülüyordu 1968 Bartın depremi Olunca anladık ki ha Burada böyle bir e, deprem olma Olasılığı varmış 40, e, Kırşehir depremi 1944 Olmadan önce orası ee, en emin yerlerden bir tanesiydi Hatırlarsanız Konya'da deprem oldu evet. Konya'yı biz emin bir bölge Olarak biliyorduk hı hı. Dolayısıyla depremde e, Çok sayıda bilinmezlerimiz var hı hı. Her şeyi biliyoruz gibi Bir iddia e, ortaya atamayız e, Bu bilinmeyenler içerisinde e, olan Sürprizler var e, Bu aslında bölgenin Tümün dikkate alındığında Çok sürpriz değil çünkü demin Başta söylediğim gibi bir orojenik kuşak, bir dağ kuşağı içerisinde herhangi bir yerde bizim göremediğimiz, bilemediğimiz fayların olması jeolojik anlamda çok sürpriz değildir. Ben bir küçük bir şey e, danışacağım. Kafama takılan bu Buyur. Karadeniz fayları e, gündeme gelince hocam bundan 10 yıl kadar oluyor. Rahmetli hocamız Remzi sohbet ederken İstanbul Boğazı'nın oluşumunu ee, işte Galata, Yeni Galata Köprüsü sondajları ile tarihleme çalışmaları olduğundan bahsetmiş. 8500 yılı öteye falan biraz geriye gittik ama bunların bu Karadeniz'deki faylarla bir irtibatı olabilir mi? Son Boğazı Kuzey Anadolu Fayı'nın bir şeyi midir? Karadeniz'in Ege'ye bağlanması filan nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, bu konuda iki görüş var. Bir tanesi İstanbul Boğazı'nın faylarla açıldığı. Diğeri ise İstanbul Boğazı'nın bir eski bir dere vadisi olduğu ve dere vadisinin deniz seviyesi değişimleriyle e, bu bağlantıyı sağladığıdır. Hı. Fay konusundaki görüşleri e, çok doyurucu bir ispat uzun yıllardır yapılamamıştır. Yani bu konuda epey çalışmalar vardır ama bu çalışmalar yer bilimleri camiasında çok taraftar bulmamıştır. Buna karşılık deniz seviyesinin Yükselmesiyle denizlerin bağlandığı konusunda oldukça fazla ve doyurucu veri vardır. O nedenle şunu söyleyebiliriz, yani İstanbul Boğazı fayla açıldı sorusunun çok ya da görüşünün çok tatmin edici ispatları bulunmamaktadır. Anladım. Kuzey Anadolu fayla ilgisine gelince, Kuzey Anadolu fayla çok ilgisi yok. Çünkü Kuzey Anadolu fayı büyük ölçüde işte en kuzey kolu Marmara Denizi'nin içerisinden geçiyor. Boğaza doğru uzanan herhangi bir fay kolunun mevcudiyetini bugüne kadar ortaya koymuş değiliz. Anlaşıldı hocam. Sağ olun. Evet hocam bu son depremle ilgili ilk gelen bilgiler en az 40 kişinin öldüğü ve 1200 evin yıkıldığı yönündeydi. Fakat sonrasında İranlı yetkililer... Bu bilgileri geri aldılar. Yani orada daha e, herhalde birkaç gün daha beklemek lazım. E, kesin sonuçlara ulaşabilmek açısından. Evet. E, bir yani de, Ağırlıkta da herhalde Pakistan'dan olacaktır diye düşünüyorum. Yani Çünkü orası e, İran tarafı büyük ölçüde dağlık, biraz daha düzlük ve yaşama müsait olan yerler Pakistan tarafında. O nedenle bu deprem her ne kadar İran sınırı içerisinde olduysa da etkisi büyük ölçüde Pakistan'da olacaktır diye düşünüyorum. Evet, 2003 yılında, 26 Aralık 2003'te Bam kentinde bir deprem olmuştu. Orada can kaybı çok yüksekti ama orası aynı zamanda kum kenti olarak da adlandırılan bir yer biliyorsunuz. 30 bine yakın can kaybı gerçekleşmiştir. Toprak evler, kum kenti deyince başka evet. bir kum kenti var, evet. onu karışacak galiba. Evet. Ee, Toprak evlerin evet. olduğu bir yer. Evet. Topraşım. Bam gerçekten büyük bir felaketti. Bir de tarihi bir şehirdi Aynı zamanda bir de tarih yok oldu orada. E, 27.600 kusur can kaybı. Sizin söylediğiniz gibi 30 bine yakın. Evet. E, ama e, bir de çok önemli tarihi yapılar da tümüyle harap oldu Ve ölümün e, bu kadar fazla olması ki çok büyük bir deprem değil de aslında 6.6 büyüklüğünde bir depremdi. O enteresan e, evet. Evet, binaların çok eski olması, yüzlerce hatta binlerce yıl. Bir de çok özelliği oldu. olan binalar. Kerpiçti demek. Kerpiç binalar. Toprakların altında. Mı? Elvan'ın evet. dediği gibi. Ha. Evet. Yüzde 85'i yıkıldı. Onun altında insanlar kaldılar büyük ölçüde. Ha. Evet. Yani o hasarı can kaybını artıran temel nedenlerden bir tanesiydi. Evet. Ve bir de Japonya'da 13 Nisan veya 12 Nisan tarihinde bir deprem oldu. 21 yaralı. Bu da Japonya e, istatistiklerine göre enteresan bir deprem e, ve e, Kobe şehrinin açıklarındaki Avaji Adası'nda olmuş. E, ilk açıklamalarda da e, deprem merkezi e, Kuzey Korelilerin e, bir nükleer bomba patlattıklarını e, belirtmiş ama o hemen sonrasında geri alınmış. Geri alınmış galiba. Bütün bu... E, Deprem olan yerlere yakın bölgelerde de santraller var hocam. Bir santralde o i santrali nükleer santrali gene bu şeyin depremin gerçekleştiği evet. bölgeye çok yakın. Yani bir doğal afeti arkasından başka bir afet de takip edebilir. Aynen Japonya'da olduğu gibi. Evet. Tabii nükleer. Kansallar konusu e, oldukça uzun üzerinde konuşulması gereken bir konu. E, bir taraftan enerji ihtiyacı var, bir taraftan da e, bu tür doğal afetlerden etkilenme olasılığı oldukça yüksek. Hele Japonya gibi, e, işte İran gibi, Ermenistan gibi, e, Türkiye gibi, Yunanistan gibi, İtalya gibi ülkelerin e, deprem olasılıkları oldukça sık ve demin sözünü ettiğimiz gibi çok sayıda bilinmeyenin içeren bir konuyla uğraşıyorsunuz. Belli bir yere kadar bilgi üretmeniz mümkün. Ondan ötesi de belki çok mümkün de olamıyor. Evet hocam 2012 ve 2013 bugüne kadar ki tabii Nisan ayına kadar ki genel istatistikleri şöyle bir gözden geçirdiğimizde nasıl bir değerlendirme yapabiliriz diğer yıllarla kıyaslayarak deprem açısından? Yani bu özellikle Türkiye açısından baktığımızda bu geçtiğimiz e, yıl ve bu yıl e, oldukça şanslıyız diyebiliriz. Yani çok e, yükücü, büyük e, deprem oluşmadı. Ama ben hep şunu söylüyorum. Depremde elbette ki bir takım yaklaşımlar var. Bu yaklaşımlardan bir tanesi de istatistikler. Ama e, istatistikler... E, Genellikle çok hani deprem açısından ele alındığında e, bazen çok farklılıklar gösterebiliyor. E, bunun nedeni de doğa çok düzgün davranmıyor. Mesela bizim faylar üzerinde açtığımız trençler var, hendekler var. Bu hendeklerde geçmiş depremlerin ne zaman e, olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Bir bakıyorsunuz aynı fay üzerinde 150 yıl önce bir deprem olmuş. Ondan 400 yıl önce bir deprem olmuş. Ondan 250 yıl önce bir deprem olmuş. Bunları bir araya koyarak bir ortalama elde etmeye çalışıyoruz. Geriye de gidebildiğimiz süre, tarihte işte 2000 yıllık bir süre geri gidebiliyoruz. Bilemediğiniz 3000 yıl gidiyoruz. Onu da bir 100 yıl geri gidince güvenirliği iyice düşüyor. Ortalama alıyoruz. Ortalama aldığımız zaman işte eğer geçmişteki son depremden 250 sene geçmişse ve ortalama 250 ise burada deprem olma olasılığı yüksektir diyoruz ama Bu aralığın 600 yıla çıkma olasılığı da var Yine istatistiklere dayanarak işte her yıl şu büyüklükte bu kadar deprem olur diyoruz ama Bir bakıyorsunuz bir önceki sene o sayının çok altında ya da çok üstünde kalmışsınız Ortalamalar veriyoruz bu bir yaklaşım ama e, doğanın davranışı ne yazık ki bu ortalamalara çok fazla uymuyor. Bunun e, negatif yönde uymadığı dönemler bizler için şanslı ama tersi de var. O nedenle e, istatistiklere elbette bakacağız ama çok fazla istatistiklerden hareket ediyoruz etmemek gerektiğini Yorum yapmamak lazım değil mi? Evet. Evet. evet. Ben tabii 2012 ve 2013'ü özellikle şanslı geçirdiğimizi düşündüğüm için bu soruyu sormuştum. Siz de belirttiniz. Evet özellikle can kaybı açısından diğer yıllardan farklı bir durumla karşı karşıyayız. Okan Hocam çok teşekkür evet. ederiz. Sağ Sağolunuz. Teşekkür ediyorum. Bilgilendirdiniz bizi her zaman olduğu gibi. Çok teşekkür ederiz hocam. Size kolay ben gelsin. Ben teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlara iyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. İyi günler hocam. İyi günler efendim. Sağ olun. Evet arkadaşlar şu anda depremle ilgili konuşacağımız başkaca bir husus kalmadı ise müzik parçamızı dinleyelim. Ondan sonra programa devam edeceğiz. I don't care what you do I don't care what you say I don't care where you go Or how long you stay Someday, baby, you ain't gonna work for me anymore Well, you take my money And you turn me out. You fill me up with Nothing but self-doubt Someday, baby You ain't gonna worry for me Anymore When I was young Driving was my craving You drive me so hard Almost to the grave Someday, baby You ain't gonna worry for me Radyo 94.9'da Altın Saatler programındayız. İkinci bölümdeyiz. Birinci bölümde Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamızla görüştük ve İran depremleri hakkında bilgileri aldık. Şimdi e, ikinci bölümde ise e, haberlerimize geçiyoruz. Evet Argun. E, kentsel, kentsel dönüşüme hız verildiği haberleri var. <gülüyor> e, Çevre ve Şehircilik Bakanı e, Erdoğan Bayraktar 2013 sonuna kadar yaklaşık 200 bin, 2014 yılına, sonuna kadar da 400 bin birim bağımsız konuk ve iş yerinin dönüşümünün başlatılmasını hedeflediklerini söyledi. Sayılar büyük sayılar. Totalde altı 7 milyon ünitenin, birimin, bağımsız birimin işte 20 yıllık bir programda dönüştürüleceği düşünülürse bu hızlanarak gidecek bir... ...mesele gibi. İşte evet. Zaten etrafta... ...epey yıkım kamyonu görüyoruz. İkinci bir... E, ...haber... E, ...bu ikinci... E, dalga ...yıkım dalgasında... E, ...Başbakan Recep Tayyip Erdoğan... ...Gökdelen dikerek dönüşüm olmaz diye... ...enteresan bir çıkış yaptı. E, binaları zemin artı... ...dört zemin artı beşin... ...üstünde yapmayalım. Bunları... ...on kat, on beş kat yapmak şart mı... ...diye Çevre Bakanı'na... ...Çevre Şehircilik Bakanı'na dönüp... ...bir sunuş, bir... <gülüyor> ...ve bunun üzerine Kadıköy, Bakırköy Şişli gibi... ...yerleşme yerlerinde olanlar... ...dehşetle düşünmeye başladılar... Abi, ...acaba bu işi nasıl yapabiliriz... Abi. ...kentsel de düşünmeye gerçekleştirebiliriz... <gülüyor> Çocuklarımızın bahçeye çıkabileceği yerler yapmalıyız dedi başbakan da bu işin nasıl olacağı konusuna kimse girmiyor. Herkes bu, böyle jenerik yukarıdan e, bir takım. Bu, bu gerçekten çok zor. Yani bugünkü <gülüyor> finansman yöntemleriyle pek olacak gibi gözükmüyor. <gülüyor> Bununla ilgili olarak esasında dün e, Gayrettepe Mahallesi'nde e, Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nin üçüncü sınıf öğrencileri kentsel tasarım e, şey jürisi vardı. E, orada e, e, Ahmet e, Altıner'in e, öğrencileri oturmuşlar İşte Gayrettepe'de bir kentsel dönüşüm projesi üretmeye çalışmışlar. Projelere baktığınızda oradaki Gayrettepe genelde sitelerden falan oluşan bir yer. Sonuçta bir takım binaların yıkılarak yeşil alan üretilmesi ama bina yüksekliklerinde birkaç kat artması sonucu ortaya çıkmıştı biraz zor yani Kadık demi de söylediğim gibi Kadıköy, Şişli, Bakırköy falan gibi İstanbul'un bu anlamda <gülüyor> imarı tamamlanmış yerlerinde bu kentsel dönüşümü başka türlü yapmak çok zor yükseliyor şey birim sayısı artıyor dolayısıyla yoğunlukta artıyor başka bir finansman bulamadıkları müddetçe de bu iş Nasıl olur? Ya, tabii aynı yerde kalmaları <gülüyor> kaydıyla daha yaygın ama bir kentleşmeye gidilebilir e, yani o, o konuda çok fazla bir talep de yok ee, insanlar aynı yerde kalmak, kalmak istiyorlar <gülüyor> çünkü evet. oralarda zaten şu anda e, şeyde, e, emlak değerleri de iyice yükselmiş vaziyette bu, bu konuya bağlantılı olarak bir haberimiz var e, Mimar Lordası'nın davetiyle Türkiye'ye gelen ve e, Ankara ve İstanbul'da sempozyumlara katılan Birleşmiş Milletler Konut Hakkı eski raportörü Milan Kotari e, e, ve yine e, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden Bahram Gazi. Tam da bu konuya değinmişler. E, Türkiye kentsel dönüşümde şu anda sınıfta kalmış görünüyor diyorlar. Çünkü katılım ve danışma hakkı e, ihlallerine vurgu yapmışlar. Halka hiçbir şey sorulmuyor diyor Bay Kotari. Ee, ...kentsel dönüşüm öyle rızaya dayanmadan, <gülüyor> bilgilendirmeye dayanmadan olamaz. İnsanları yerinden tahliye olmaması gerektiğini özellikle vurguluyor. Ve kent hakkının tartışmaya açılması gerektiğini, e, ne yapabilir sorusuna cevap olarak e, e, değiniyor. Bunu e, hiçbir şekilde tahliye olmaması gerektiğini Bahram Gazi de, o da insan hakları... E, Komiserliği görevlisi veya eski görevlisi. Ee, ancak doğal afet gibi bir şey varsa tahliye olabilir. Onun dışında zor kullanma olamaz. Ee, çocuklar ve kadınlar e, olumsuz etkileniyor bu yer değiştirmelerden. Ee, üstelik e, yani tam da anlayamadık diyor. Büyükketler tepkiinde çok açık bir konut krizi varken... Çok büyük bir konut fazlası varken e, nedir bu telaş diye de bir soru sormuş. Bu konut hakkı yerinden edinmeme hakkı meselesi e, tartışmaya devam ediyor. Yalnız bu afet kısmı ile ilgili olarak bir program yapmıştık hatırlarsanız. E, bir hukukçu e, konuğumuz da vardı. E, esasında bu e, bu konu dikkate alınmış. Yani e, bu afete e, afet riski olan bölgelerin dönüştürmesi... Kan, e, hakkındaki kanun esasında bu alanda bir altyapı oluşturmak üzere oluşturulmuş bir kanun gibi gözüküyor. O anlamda hani e, konut hakkının riskli, riskli, riskli alan tarifi evet riskli alan ve riskli bina tarifiyle e, birazcık işte o, o bu çalışmanın altyapısı yapılmış e, o kanunda. Evet Deprem, depreme dayanıklı e, özel yalıtımlı hastaneler haberimiz var. ...bunların da depremden etkilenmeyecek şekilde inşa edilecekleri ve hemen sonra kullanım olanağı sunacakları hatırlatılıyor. Tabii kullanım olanağı deyince doktorların da oraya erişebileceğini varsay varsay varsaymamız lazım. Evet. Ee, bunlar hem betonami, deprem yönetmenine uygun betoneme yapılar hem de özel sönümleyicilerle korunmuş binalar olduğundan bahsediliyor... 50 bin yatak kapasitesine ulaşılacağından söz ediliyor bu bu hastanelerde ki büyük bir kapasite. Bu yeni şehir hastaneleri belki İsmet yürüttüğü çalışmalar. O, o İsmet İnönü yürüttüğü çalışmalarda da var benim bildiğim kadarıyla hatta ilk gal etapta sanıyorum bu Ok Meydanı hastanesi, eğitim ve araştırma hastanesi ondan sonra da Göztepe'deki eğitim araştırma evet. hastanesi. Bunlar yeniden yapılacak. Ama Sağlık Bakanlığı'nda sanıyorum bir hastanelerde benzer bir çalışması var. Evet, evet Sağlık Bakanlığı'nın gene yüzer hastane projesi var. var. Yani gemi, hastane gemileri yapılacak. Bunun için Sağlık Bakanı Amerika'ya gidecekmiş ve oradaki örnekleri Özellikle de bu savaş gemilerinden yapılan değişikliklerle hmm. elde edilen gemi hastanelerini görmeye gideceklermiş. E bir tanesi gelmiş sokmadık ya. Evet. 99'da bir şey vardı. 99'da değil mi? Amerikalıların evet. bir tane hastanesi vardı. Yani evet kanlarımızı yüz... alacak ve götürecekler. Evet, Belki yani gemide asbest kendisi... vardı onun için sokmamış evet. olabilir mi? Onu bilemiyorum. O zamanlar konu biraz daha başkaydı. DNA çözümleri üzerineydi galiba. Bu deprem yalıtımlı binalarda kriter olarak yüz yatak ve üzeri bütün hastaneler diye e, geçiyor ki Hı. bu da e, Bayağı bir bir çok, sayıda, evet, çok sayıda evet hastanenin bu şekilde dönüştürüleceğini e, varsaymış oluyoruz. Bir örnekler de vermiş nerelerde başladığını Erzurum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kullanılmış e, 386 deprem yalıtım elemanı kullanılmış o hastanede. İşte Van'da, Erzurum'da, Sakarya'da, Çorum'da, Antalya'da, Edirne'de, ve Muğla'da aynı sistemlerin kullanıldığı. Totalde 50 bin yatak, yatak kapasitesi. Bu Sağlık Bakanlığı'nın uygulaması. Tabi İstanbul'da İSMEP hastasıyla yapılan bir uygulamalar evet. var. Evet. Büyükşehir evet, Hasan'la. Bir İSMEP programıyla evet. ele alacağız. Evet. Son durumu öğreneceğiz. Evet. Deprem gelmeden önlem almalıyız. Bilinen haberler. Ee, kısa özet haber durumumuz böyle. Evet. Şimdi bu deprem konusu tabi e, biraz barış konusuyla birlikte işte akil insanlar heyetlerinin çalışmalarıyla birlikte e, atbaşı demek mümkün değil ama biraz onun gerisinden takip eden e, bir konu haline geldi. Bu e, Mecliste de bir toplantı yapıldı biliyorsunuz. Doğal afetlerde gönüllü arama kurtarma ekiplerinin önemi konulu bir toplantı yapıldı. E, fakat enteresan olan taraf Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu bilgisizlik, plansızlık, açgözlük hatta hırsızlık gibi nedenlerle doğal afetler karşısında insanlık felaketlerinin yaşanabildiğini e, belirtti, belirtmiş ve tabii kendi deneyimini aktarmış. Eğer e, ev yıkılmasaydı e, AK Parti e, evi yıkılmasaydı AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas e, Şeker kızının hala yaşıyor olacağını belirtmiş. Bunun tabii mecliste genel kurul toplantısında olmasa bile bazı toplantılarda ele alınmış olması son derece Önemli. Evet. Ya sanki evet. 14 sene geçmemiş gibi değil mi? Yani Bunlar böyle evet. dün mü oldu dün. Bu, olayla? Evet. E, bu arada 2013 yılı biliyorsunuz e, Afet ve Acil Durum e, Yönetim Başkanlığı tarafından e, Afet'e hazır Türkiye başlığı altında. E, afet Bilinci ailede ve bireylerin Afet Bilinci'nin arttırılması eğitimleri için e, bir kampanya ile başladı. E, bununla ilgili biz Aralık ayında Ankara'da bir çalıştığı çağrıldık. Orada iki gün boyunca bu afet bilinci eğitimlerinde ortak dil, standartların oluşturması ve işte eğitim programlarının çıkartılması konusunda filan bir çalışma yapmıştık. Daha sonra sanıyorum AFAD kendi içerisinde bu çalışmaları devam ettirdi ve bilgi akışı daha sonra kesildi. Fakat AFAD'ın sitesinden öğrendiğim kadarıyla Afat kendi içerisinde eğitmen yetiştirmeye başlamış. Oysa bir Aralıktaki söylem sivil toplum kuruluşları beraber bu işi yapacağız şeklindeydi. Şimdilik herhalde sivil toplum kuruluşlarını daha sonraya bıraktılar. AFAD'ın kendi içerisinde bir eğitmen yetiştirme programı var. 500 kişiye aşkın AFAD personeline eğitim verilmiş Türkiye'nin çeşitli merkezlerinde. 2013'te amaç yanlış hatırlamıyorsam 2 milyon kişiye temel afet bilinci eğitimi verilmesi. Bu konuda da sivil toplum kuruluşları dahil olduğu mahalle afet gönülleri de çalışmaya devam ediyorlar. Hatta İstanbul'daki çalışmalar bayağı yoğun. Şu yılbaşından beri 10000 bini aşkın öğrenciye ufak gruplar halinde bu afet birinci eğitimlerini veriyor gönüllerimizin. Evet. Bu İstanbul'da mı yapılacak bunların hepsi? Yok hayır bu AFAT'in programı bütün Türkiye. Türkiye. Çoğun. Biz ha, Magın şey İstanbul'da da var, Kocaeli'nde de var, Yalova'da da var ve son dönemlerde Gemlik ve Orhangazi'de de başladık. Biz de hani şu anda Afat'tan herhangi bir bilgi gelmiş değil ya da bu hani bir standartların oluşturması konusunda net bir şey bilgilendirme olmadı bize ama biz de daha önce Kandilli Deprem Araştırma Eskisi tarafından hazırlanmış programı esas alarak bu eğitimlere mümkün olduğunca yaygın bir şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz Mahle Afet Gönülleri olarak. Evet. Şimdi e, ikinci müziğimizi dinliyoruz. Ondan sonra programımıza devam edeceğiz. In the still of the night in the world Light, where wisdom Grows up In strife My bewildered brain Toils In vain Through the darkness On the pathways Of life Each invisible prayer Is like a cloud in the air tomorrow keeps turning around we live and we die we know not why but i'll be with you when the deal goes down we eat and we drink We feel and we think Far down the street we stray I laugh and I cry And I'm haunted by Things I never meant So I wish to say The midnight rain I the train We all wear the same thorny crown Soul to soul Our shadows roll And I'll be with you When the deal goes down And I scarcely feel the glow We learn to live And then we forgive Or the road but bound to go More frailer than the flowers These precious hours that keep us so tightly bound you come to my eyes like a vision from the skies and i'll be with you when the deal goes down Close. I followed the winding stream I heard a deafening noise I felt transient joys I know they're not what they seem In this earthly domain Full of disappointment in pain, you'll never see me frown, I owe my heart to you, and let's say it if true, and I'll be with you when the deal goes down. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programındayız. Üçüncü bölümdeyiz. Elvan Cantekin, Argun Yum ve ben Gürhan Ertür programa devam ediyoruz. Evet, Elvan. Evet, e, önünde benim iki tane e, toplantı haberi var. Esasında önümüzdeki ay... E, Biliyorsunuz bu bileşenler afet risklerinin azaltılması stratejisi UNIS UN ASDYAR'ın dördüncü küresel platformu Cenevre'de toplanacak. Bu iki yılda bir yapılan bir toplantı. Bütün dünyadan işte. Ülkelerin temsilcileri, uluslararası kuruluşların temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, teknik bir takım birimler ve özel sektörün katıldığı bu alandaki, diyeyim afet risklerinin azaltılması alanındaki en büyük bir araya geliş bir toplantı. Bununla ilgili çalışmalar başladı, bir sürü işte şeyler, tartışma grupları ve benzeri organizasyonlar devam ediyor. Bu sene e, için bir de tabii e, 2013 yılı için e, küresel değerlendirme raporu çıkartıyor e, Birleşmiş Milletler e, Afet Riskleri'nin azaltılması e, ofisi. E, şu rapora şöyle bir baktım ben. E, genel tespitler e, şöyle ki e, bu Afet Riskleri'nin... E, yönetme ve azaltma kapasitesi çok ön plana çıkıyor. Esasında kentlerin, işte ülkelerin iş dünyasının rekabetçiliği ve sürdürülebilirliği bu riskleri yönetme ve azaltma kapasitesine bağlı olarak değerlendirilmeye başlandı. E, esas mesaj bu. Yani bu sene e, onun üzerinde çok duruyorlar. E, şey bir tespiti var. Yani son 40 yılda afet risklerinin sürdürülemez bir birikimi var. Gittikçe daha fazla e, e, şey artıyor. Yapıyor, artıyor. E, ve e, buna bağlı olarak da ekonomik şey, riskler de sadece canlı şeyde ekonomik riskler de çok fazla. E, dünyadaki küreselleşme neticesinde esasında afet risklerinin e, başka bir e, yansıması var. O da bu işte... E, şeylerin e, sanayinin değişik yerlerde e, küresel sermayenin değişik yerlerde e, e, toplanmaya başlamasıyla afetlerle e, küresel sermaye daha fazla yüzleşmeye başladı. Yani işte outsourcing dedikleri ya da e, üretimin e, değişik ülkelere bölünmesiyle e, bu e, şeyin e, afetler nedeniyle ortaya çıkan riskler daha arttı. Bunu biz Tayland'da mesela gördük. O Tayland'da şey yüzünden, tayfun yüzünden oluşan seller ve onun ardından tüm Asya ekonomileri esasında dünyada da bunun yansılmaları oldu ama Asya ekonomileri mesela %2, %3 gibi çok büyük oranlarda ufaldılar. Aynı şekilde Japonya'daki deprem nedeniyle ve tsunami nedeniyle arkasından mesela o bölgede toptan bir yüzde birlik filan bir küçülme ekonomilerde meydana geldi. Oysa hani etkilediği bölge Japonya'da bir yerdi. Bu önemli. Bir de bu işte tedarik zincirlerini falan etkilemeye başladı. Yani bütün küreselleşmenin yanında birdenbire bu küreselleşmeye paralel olarak da bu risklerin artması gündeme geldi. Daha fazla gruplar, daha fazla sermaye bu risklerle karşı karşıya kalıyor. Bir de tabii ki üretimin bir kısmı daha az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelere kaydı, oralarda işte fakirlik, yanlış şehir kentleşme ve benzeri nedenlerle bu riskler daha da yüksek. O yüzden birdenbire gelişmiş ülkeler de etkilenmeye başladı. Yani çünkü bu tedarik zinciri içerisinde birden bir ülkede bir afet nedeniyle şey üretim durabiliyor. Ve hiç alakası olmasa bile coğrafi olarak bundan gelişmiş ülkede etkileniyor. Bir de bu demi söylediğim nedenler işte hızlı gelişme, plansız gelişme ve beraberinde hani fakirlik filan bunlar doğanın dengelerini de bozmaya başladı. Çünkü tarımsal alanlar yanlış kullanılmaya başlandı. Gittikçe daha fazla doğayla ilgili problemler, kirlenme ve benzeri şeyler var. Evet. Bu, bunlar genel tespitler. Ee, bunun ötesinde şeyi e, öngörüyorlar. Yani bu önümüzdeki toplantıda da en çok konuşulacak konulardan bir tanesi olacak. Toplumun her kesimin artık bu işin içerisinde e, yer, yer alması, alması gerekiyor. Bu şeyi paylaşmak gerekiyor, sorumluluğu paylaşmak gerekiyor. Bu yüzden işte e, sivil toplumun katılımı... Ve de ve de e, son e, geçen sefer ben e, Ağustos'ta Davos'ta yapılan toplantıya da katılmıştım. Davos'taki toplantıları vardı. Özel sektörün bu işin içerisine katılması. Özel sektör hem kendi risklerini azaltma konusunda hem de içinde bulunduk toplumun risklerin azaltılması konusunda ne, bu bir sosyal sorumluluk sosyal anlamında da e, ama ya. sadece sosyal sorumluluk da değil esasında yani e, içinde bulunduğunuz e, toplumda bir e, sorun varsa siz onu yani sizin üretim e, şey dengelerinizi de bozacak olan bir şey ya yani doğrudan sizi de etkileyecek bir şey. Tamam, rasyonel yani, bir şey yani. Tabii rasyonel ve e, bu konuda açık davet var ve de şimdi gittikçe daha fazla şiriliyor. E, bu konuda e, girişimler var. E, Türkiye'de de e, esasında bu alanda gerçekten büyük bir açık var. Bu açın kapanması lazım. Bunu bir başka bir şeye bağlayacağım birazdan. Ee, i̇şte sigortacılık sektörü. E, tamamen zaten artık risk management'a yani risk yönetimine döndü iş. Ee, burada e, insanlar artık şey hani normal belirlenebilecek ya tahmin edilen risklerin ötesinde bir de e, uncertainty dediğimiz yani belirsizsiz e, olaylık belirsizlik üzerine çalışmaya başladılar. E, bu e, o anlamda da sigorta sektöründe bu işin içerisinde çok sık e, doğrudan e, girmeye başladı. E, afet riskinin azaltılmasının finansmanı apayrı bir konu. Bu konuda e, çok ciddi şeyler var. E, görüşler ve çözüm aranıyor. Yani bir şekilde var tabii. Evet yani işte biz de DASK falan diyoruz ama onun ötesinde DASK'ın da işte son dönemlerdeki şeylerde biliyorsunuz yani Van depremindeki rakamlar ne kadar insanı korkutuyor. Bir de bunun İstanbul olduğunu düşünürseniz hani nereye varır ayrı bir soru işareti. Bunun finansmanı başka bir kolay, olay. afet riskinin azaltılmasıyla yapılacak çalışmalar. Onun dışında... Bu seneki toplantıya katılacak mısın? Evet. Şu anda kesinleşmedi. Niyet şeyi var. şey var. Bir şey yapıyorum. Niyetim var ama. Bunlar gönüllü Niyetim. şeyler mi? Yani böyle insanlara rica mı ediyorlar o toplantılarda? Yani ülkelere rica mı ediyorlar? Ya yapın şunu. Bak sizin de çıkardığı falan mı diyorlar? Şimdi esasında tabii bunlar böyle bir tavsiye kararları şeklinde çıkıyor. Ama işte mesela biliyorsunuz o işte Huyaga şeyi... Eylem planı filan. Bunlar ülkeleri yavaş yavaş zorlamaya başlayan yöntemler getiriyor. Ve mesela şeyi de değerlendirmişler. Bu 2005'te biliyorsunuz 2015'e kadar bir Hyoga platformu ortaya çıktı. Bununla ilgili gelişmeleri. Şu mesaj veriliyor. Ya biz artık ne yapılacağını biliyoruz. Çok güzel konuştuk, yaptık, ettik filan ama şey geliştirdik bu fikirleri ama artık eyleme sokalım. Yani burada önemli olan artık bunların hayata geçirilmesi. Bu konuda da biraz önce söylediğim gibi gerçekten toplum bütün katmanlarının şey yapması lazım, Baskı dahil olması lazım. koyması lazım önce galiba. Yani özel sektörün dahil olması lazım. Sivil toplumun yerel şeylerden topluluklardan başlayarak bu işin içerisinde olması lazım. Aşağıdan yukarı bir yapılanmaması lazım. Ulusal düzeyde ve bölgesel düzeylerde e, mutlaka e, işte belli stratejiler, belli politikaların ortaya konarak bunların hayata geçirmesi lazım. Böyle bir şey var. Ee, sivil Toplum'un katılım konusunda şey yapınca hemen TÜSEV'in e, bir çalışması yayınlandı. Sivil Toplum izleme Raporu 2012. Biz herhalde TÜSEV, bununla ilgili üçüncü olarak... 3. Evet 3. Sektör Vakfı. E, üçüncü, evet, üçüncü sektör bununla ilgili herhalde bir program yapacağız. Çünkü e, bununla ilgili raporun içerisinde bizi de doğrudan ilgilendiren bir vaka çalışması var. Van'daki Sivil Toplum Örgütleri'nin çalışması. Ama e, hani fazla şey yapmadan e, zamanımız kalmadı. Orada bir rakam var. Bu Charities Aid Foundation tarafından bir hazırlanan Dünya Bağışçılık Endeksinde. 2012'de Türkiye 146 ülke arasında 137. sırada almaktadır. Ee, Türkiye'de hayırseverlik konusunda çok ciddi bir problem olduğunu burada bu istatistikte veriyor Yapma verilme. ya bakanlarımız bile hayırsever. Vallahi bilemiyorum. Evet, yani bu şey, <gülüyor> şey <gülüyor> TÜSEV raporunda bunu daha da değerlendiririz. Evet bir, bir program, program yapacağız evet. bunun üzerinde. Evet ben en son haberimizi vereyim. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın e, verdiği rakamlara göre kentsel dönüşüm kapsamında şimdiye kadar 4 bin hektar alanda. Nedir bu 4 bin hektar? Argun. 400 bin metrekare. 400 bin metrekarede e, 90 bin. Yok yok, 400 yok, yok yanlış. 400 4 bin'i 10 bin ile çarpacağız. Evet. Yani 40 kilometrekare. 40, 40 milyon metrekare. 40 milyon metrekarede 90.419 bin binanın risk taşıdığı tespit edilmiş. Türkiye çapında bir tespit bu. Ankara'da 8.571 bin bina. Piyango. İzmir'de 785 hektar alanda 26.500 bin bina. Çok. Ee, ve 540 hektar alanda ...15.705 bina Bursa'da, 621 hektar alanda 12.494 bina İstanbul'da, 187 hektar alanda 9.246 binayla Diyarbakır, 595 hektar alanda 8.571 binayla Ankara takip ediyor. Şimdi bunlar yalnız şey değil yani yapısal olarak riskli binalar değil... Sanıyorum şey e, bulundukları bölge itibariyle taşıyan minalar. Evet. Valla o da çok açık değil. Neyse sıra bize de gelecek. Evet. Buna zaten devam edeceğiz. Bugünkü programımızı burada kapatıyoruz arkadaşlar. Ee, çok teşekkürler katıldığınız için. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını burada bitiriyoruz. Gelecek hafta yeni bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşça Hoşça kalın Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hayatta Kalmak İçin Altın Saatler Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41